Ömer Madra ve Özdeş Özbay. iklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Asanlar. Ben Özdeş Özbay. Başlıyoruz o zaman. Ee, öncelikle çok önemli, tayin edici bir e, yeni araştırma e, var. Özellikle Jonathan Watts, bugün Guardian'ın çevre e, editörü, e, çeşitli araştırma merkezlerinden gelen şeyi söylüyorlar ki, dünyanın en sıcak, kayıtlara geçmiş en sıcak yılının 2020, yani bu içinde bulunduğumuz yıl olması ihtimali, Yüzde kadar kesin gibi görünüyor. Bu da yani koronavirüsü virüsü şeyleri biraz genişletti göklerin temizliğini sağladı. Ama hiçbir şey iklim iklim küresel ısıtmayı önlemek için hiçbir şey olmadı ve çok daha derin. Çok daha uzun vadeli tedbirler alınması gerektiğini söylüyorlar bilimciler. Tabii biliyorum şey dünyada genellikle bilim insanlarının söyledikleriyle fazla uğraşılmıyor. Daha çok diyanet işleriyle vs. konuşuluyor. Ama bu da açıkça söylenmesi gereken bir durum. Ee, öncelikle, ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Programın destekçisi Haluk Yurt Kurunu da çok teşekkür ederek başlama, başlarken söylemiştim, ihmal ettim. Ee, şimdi birinci bir kere Noah diye kısaltılan yani Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Araştırmaları İdaresi 75 şansımız olduğunu söylüyor 2020'de en sıcak yıl. olduğunu yani şeyler başlı kayıtlar tutulmaya başlandığından beri bu fevkalade de bir şey çünkü bundan önceki en sıcak yıl rekoru 2016'daydı ve orada da beklenmedik derecede bilim insanlarının beklenmediği derecede yoğun bir El Niño okyanus akıntıları ve hava akımları olayı vardı o zaman El Niño diye adlandırılan işte Pasifik'te Peru'da oluyor denizlerde ve havada. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sözünü ettiğimiz ajansının verdiği rakam 99.9 2020'nin ilk 5 içinde olacağı şüphesiz kayıtlara geçmiş. Ayrı bir araştırmada Gavin Schmidt'te geliyor NASA Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları, uzay ve havacılık araştırmalarının meşhur. kuruluşu, onun başında bulunan Gavin Schmidt de yüzde 60'tan civarının 60 civarında olacağını söylüyor bir rekor olacağını, şeyde Met Office de bir üçüncüsü de Britanya'daki o biraz daha ihtiyatlı bir şey benimseyerek yüzde 50 2020'ni rekor kıracağını söylüyor ama şeyinde kesin olacağını yüzde 99'u onu da tekrarlamış olasılıkla 2015'ten bu yana en sıcak yıllardan biri olacak kesin. Bu arada bu, geçen evet. Hı, pardon. Söcüm. Ocak da en Aa. sıcaktı zaten. Bütün Arktik bölgedeki Kuzey Kutbu'nda hiç kar falan yağmadı belli başlı bütün şehirlerde. Şubat'ta da Antarktika'da yani Arktik'tan sonra Kuzey Kutbu'ndan sonra Güney Kutbu'nda da Antarktika'da da 20 dereceden fazla bir e, güney kıtasında ilk defa görüldüğünü söylemişlerdi. Celsius olarak ölçülürse. E, öbür, dünyanın öbür ucunda Grönlanda'da, Kanak şi, e, şehrinde e, 6 derece olmuş pazar günü. E, al, al, Nisan'da bu da bir rekormuş. Yani sonuç olarak Avrupa'da ve Asya'da çok belirgin bir sıcak dalgaları vardı. Sıcaklığın rekorlar kırıldı. Ortalamanın 3 derece Celsius üstündeymiş. Ve son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'ya geçersek Amerika Birleşik Devletleri'nin de mesela geçen Cuma e, California eyaletinde Los Angeles'ta 34 dereceyi vurmuş dereceler. Ve ulusal e, havacılık hizmet idaresi bunu söylüyor. Batı Bu arada bugün Kaliforniya'dan şey... resimler gelmişti. Herkes sahillerdeymiş. Binlerce insan. Evet. Şeyde... Salgınla ilgili şimdi şeyleri var. Böyle çekinceleri var. E, ne yapın? Sıcak oldu. Yüzeriz diyorlar. Salgın varsa var diyorlar anladığım kadarıyla. Fakat evet. son bir şey daha söyleyeyim. Bu çok önemli aslında. Oxford Üniversitesi'nden de bir iklim bilimci olan Karsten Haustayn ...Alman herhalde, küresel ısıtmanın or, e, endüstri çağı seviyelerinin e, 1.2 derece üstüne çıkması, e, çıkmakta olduğunu söylemiş, yaklaştığını ve kendi kayıtlarına göre 1.14 derece e, kendi verilerine göre arttığını söylemiş. Ama bu 1.17'ye kadar da yükselebilir, son veriler gel geldiği zaman... Ve muazzam terimi kendi kullandığı terim bu muazzam atmosferdeki sera gazlarının birikmesi muazzam bir tehlike oluşturuyor demiş ve şunu da eklemiş iklim krizi hiç kesinti ara vermeksizin devam ediyor emisyonlar bu yıl biraz düşebilir ama konsantrasyonlar devam ediyor. atmosferdeki seragazı, karbondioksit ve diğer gazlar ve hiçbir seragazı seviyelerinde, atmosferdeki birikimde hiçbir azalma görmüyoruz diyorlar. Met Office'ten de son olarak Graham Madge diye iklim sözcüsü, bilim insanı demiş ki, yani bilime güvenmek gerekiyor. ve hükümetleri muhakkak surette zorlamalıyız ve toplumları da bu küresel acil durumun tam bundan sonraki krizi çözmek için yani koronavirüsten sonraki asıl büyük krizi çözmek için harekete geçmek gerekir diyor. Günün en önemli haberi bu herhalde. boyutlarını ortaya koyan bir araştırma daha yayınlandı geçtiğimiz günlerden herhalde. Ondan bir bahsetmek istiyorum. Kısaca sizin söylediklerinizi destekler nitelikte fazlasıyla. Amerikan Jeofizik Birliği'nin jeofizik araştırma mektupları diye hakemli bilimsel bir jeoloji dergisi var. Orada yayınlanan bir makale bu. Bu makaleye göre Kuzey kutbu 2050'ye varmadan yok olabilir deniyor. İnanılmaz bir kuzey kutbundaki buzullarda azalma olacağı öngörülüyor aynı zamanda. Denizlerdeki yani evet. Kuzey evet. rüz denizindeki. <gülüyor> Dünyanın yaklaşık 1000 gigaton karbondioksit karbon bütçesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Makalede yazılan bilgilere göre. Bu da şu anlama geliyor. Küresel anlamda 2 derecelik bir artışı önlemek istiyorsak gelecekteki karbon emisyonlarımızı mutlaka bir kontrol içinde sınırlı tutmak zorundayız. Ee, ancak e, bu çalışmanın yazarları 40'tan fazla farklı iklim modelini analiz ediyorlar ve e, sonra da bu bütçeye sadık kalsak bile Kuzey Kutbu'nun yaz aylarında e, artık kimi söylüyorlar. Bu da e, bütün dengeleri alt üstadan başka bir unsur. Olarak evet. o yer alıyor. E, bu, tabi bir de şey var. Yani Aynı zamanda e, Doğan'ın bu korkunç yıkımı da e, daha büyük yeni pandemikler getireceğini Açık bir dille ortaya koyan çok yeni bir araştırma da daha önce açık gazetede de değerlendirdik. Yani İPBES diye kısaltılan İPBES, Hükümetler Arası Bilim Politikaları Platformu Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri diye adlandırılıyor. Yani daha Mart ayında zaten Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün başındaki UNEP'in başındaki Inger Andersen, Zaten demişti, doğa bize bir mesaj veriyor, koronavirüsü, pandemisiyle ve aynı zamanda da iklim, devam etmekte olan iklim kriziyle beraber ikili bir mesaj veriyordu. Yani eğer doğaya bakmazsak, yeterince özen göstermezsek kendimize de bakmıyor ve yeterince özen göstermiyoruz demişti. Geçen haftada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te hükümetlerin artık bu Şey, almak, ele geçirmek, yani fırsatı değerlendirmek ve daha iyi bir dünya pandemiden sonra, pandemi bittikten sonra COVID-19 daha iyi bir dünyayı geçmek için çok daha sürdürülebilir ve dirençli toplumlar kurmamız gerektiği konusunda hükümetler bu fırsatı değerlendirmelidir demişlerdi ki Hükümetlerin pek bu fırsatı değerlendirdiklerini hiçbir yerde rastlamıyorum. Bırakın Paris İklim Anlaşması'nı gereklerini yerine getirmeyi COP26'yı iptal ettiler ve yerine ne yapılacağı bile bilinmiyor. Ertelenmiş durumda. Bu fevkade endişe verici bir şey olmuyor. Zaten COP25'te bir nevi çökmüştü. Evet. Aynen öyle. Şimdi de yani çok büyük bir Felakete doğru yükseliyoruz. Sorun şey değil yani. Ne olacağımız meselesi konusunda bir durum net. Dünyadaki bütün bilim insanları aşağı yukarı yüzde 98'i, yüzde 99'u bunu söylüyorlar. Son raporu da işte Thomas Lavjoy'dan da okudu. Birleşmiş Milletler'in bahfu ve George Mason Üniversitesi profesörü tam 40 seneden beri biyolojik çeşitliğin hayatı önemli. Hayatın ta kendisi demektir diyen bir adam. Yeni bir demeç de verdi gene ee, şey önde gelen biyolog Thomas Lovejoy Bundan sonraki pandemileri önlemek istiyorsak salgınları, doğal dünyaya çok daha fazla saygı göstermek zorundayız diyorlar. Fakat bütün bunlara karşılık mesela işte Brezilya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, Türkiye'de bu iklim değişikliği falan konusunda herhangi bir e, kıpırtı olmadığı gibi işte daha çok böyle e, dini meseleler. Daha, dini. daha vahşi bir şekilde eski hayatlarımıza dönelim özlemleri var aslında. Çok zaman kaybettik, e, ekonomi durdu ve bu işler geçsin çok hızlı bir şekilde telafi edelim şeklinde bir özlem var. E, i̇şin tarafları değişmiyor. Bu aslında e, şu andaki sorunu e, görmeyen, e, çözüm yönünde adım atmayan insanlar. Bundan sonraki süreçte de bu dersi almamış gözüküyorlar. Evet tabii bu yeme Petrol, içme... Petrol yakıt şirketleri kurtarılıyor mesela. Bu bile hızla eskiye dönmek istediklerinin aslında kanıtı. Gayet tabi. Ayrıca da yeme içme alışkanlıklarıyla ilgili de çok önemli şeyler bize sundu. Bu Covid-19 tarihi yazıldığı zaman diye yazmış Zoe Weil diye önemli bir e, aktivist bir kuruluşun başında Institute for Humane Education diye yani insancıl eğitim enstitüsünün başındaki Zo Weil'ın yeni bir yazısı çıktı Common Dreams'de. Yani e, alacağımız Ders, birinci ders diyor COVID-19 pandemisinden. İşte Wuhan ıslak şeyinden, pazarından çıktıysa yeme içme alışkanlıklarıyla birinci derecede ilgili diyor. H1N1, H1N1 domuz gribi 2009'da da yoğun bir Kuzey Carolina'daki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir domuz çiftliğinden çıkmıştı diyor. 1997'ye geriye gidiyor iyice. H5N1 kuş gribi dersi de aynı şekilde çıktı bu böyle bir piyasadan. Yani hayvan çiftliklerinden Çıkıyor. şimdi bir de acaba e, Evet şeyin... bu hatta belki siz duymuşsunuzdur. Eee Marxist, Marxist bilim insanı Robulous'un SARS sonrası çok iyi bir kitabı vardı. Big Farms Make Big Flu. Yani Evet. aynen yani öyle. Çiftlikler büyük grip'e de sebep oluyor. Çünkü o dönem işte SARS e, bu yani grip diye geçiyordu. Yani flu gerçekten grip diye geçmiyor çevirisi sanırım ama nezle Şu, diyelim. grip aslında. Nezle Değil. grip aynı bence. Yani 1984 yazarı George Orwell'i bir de Animal Farm'la hayvan çiftliğiyle de anmamız gerekecek. Öyle anlaşılıyor. İkisi birden zaten. Evet. Yani her yıl milyonlarca hastalık geliyor. Bakteri kontamine, bakteriyle kontamine olmuş etlerden ve sonuçta milyarlarca hayvanı da yıllık olarak ölümcül pandeminin potansiyeli olarak ve bakteri, bakteri üreten şeylerde ...toplayıp duruyoruz. Yani dolayısıyla... ya ...dünya gününün 50 yıl dönümünde... ...pandemin sırasında geçen de... ...dikkat ettik mi... ...ne kadar az kimse bahsetmiyor... ...hayvan yeme alışkanlıklarından diyor... ...mesela bunun... ...yağmur ormanlarının yıkımında... ...su... ...kirlenmesinde... ...akifer yani... ...yeraltı suları kirlenmesinde... ...yok oluşunda... Yani Namık Kemal'i söyleyecek hatırıma getiriyor. Altı da bir, üstü de birdir yerin deneyecek kadar vahim bir durum olduğunu. Bir de iklim değişikliği de muazzam. Yani dört noktada yağmur ormanları, su kirlenmesi, yeraltı sularının tükenmesi ve iklim değişikliğine hiç değinilmiyor bunların etkisi ve biz hala veganları da toplumda nefret etmeye nefret objesi olmaya tutuyoruz diye ilginç bir yazısı da var. Onu da söylemek lazım ya. Yani. Öte yandan bir de çok ilginç bir şey daha var. Geçen yıl dünya silah ticaretinde de ve endüstrisinde de muazzam bir rekor kırıldı gene. Yeni bir pazartesi çıkan bir analizde dünyanın askeri harcamaları 1.9 trilyon yani 2 trilyon dolara yakın bir şey tutmuş. 1,9 trilyonu geçmiş ve bütün dünya Sipri'de meşhur Stockholm'ün İsveç'in Uluslararası Barış Araştırmaları Sipri diye kısaltılıyor Amerika, Çin Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan bu ilk 5'e giriyorlar ve geçen yıla göre daha da çok artmış durumda %3,6 arttı 3,5'ten fazla ve bütün dünyanın da eee gayri safi milli e, gayri safi hasılasının milli demi yanlış söyledim. Dünya gayri safi hasılasının %2,5'una yakını, 2,2'sini iki tutuyor. Bu arada tabii Türkiye'nin de askeri harcamalarının Doğu gördüğümüz habere göre 10 yılda, son 10 yılda yüzde %86 gibi akıl durdurucu bir artış olmuş. Yani küresel askeri harcamalar 1 trilyon 917 milyar dolara yükselirken 5. yıl üst üste artıyor. Yani bütün bu, de, doğa yıkımını kendi tabanımızı hayatiyet veren tabanı korumak yerine bütün şeyi birbirimizi yani insanları öldürmek e, için kullandığımız bir durum var. Yani Sipri'nin pazartesi verileri bu. 2010'dan beri en büyük yıllık yükselişmiş askeri harcamalarda. Türkiye'de bu arada yüzde 86 ile büyük bir rekora oynuyor. Bu arada şöyle Gönlüksel bir şeyden bahsetmek ha. istiyorum Ömer abi, etrafımdaki insanlarda da görüyorum, şöyle bir yanılgı var. Şimdi biz evlere kapandık, fosil yakıt kullanılmıyor, arabalar azaldı işte falan. Sanki iklim değişikliği bununla ortadan kalkacakmış gibi bir izlenim bir yanılgı var ya da Böyle bir gereksiz, herhangi bir bilimsel e, temele dayanmayan iyimsellik var. Bu böyle değil. Bu bir yaş yaşam biçimimizin sonuçları. Bunu görmek zorundayız. Ama insanlar ısrarla e, eski e, pandemiden önceki dünyadaki konforlarından vazgeçmemek adına bunu görmemekte ısrar ediyorlar. E, geçenlerde önemli bir makale e, yayınlandı. E, Şu an önümde açık değil ama kaynağını da iletirim birazdan. Ee, orada ısı bariyerinin kalkmasının e, dünyada bizi evlere e, yani şu anda evlere kapandık ve bir şekilde kendimizi koruma altına aldık ama e, iklim değişikliği nedeniyle evlere kapanmak bizi korumayacak. Bunu çok net bir şekilde bilmesi lazım insanların. Bu en önemli sonuçlarından bir tanesini yaşıyoruz iklim değişikliğinin şu anda. E, i̇stilacı türler, e, bizim e, ısı bariyerinin kalkması, bazı canlı türlerinin coğrafyaların farklı noktalarına da gitmesine ve göçmesine, orada yaşam alanı kurmasına neden oluyor. Bu da her şeyi alt üst ediyor. Şu anda mesela Karadeniz'de e, istilacı bir böcek türü var, Japonika isminde ve kendisine uygun ortam bulduğu için artan nem ve ısıyla beraber inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yayılıyor ve. Ee, ...hangi bitkinin üstüne yapışırsa onun öz suyunu emerek kurutuyor. Aynı şekilde Akdeniz'deki ısı bariyerinin kalkması ve e, kanaldan gelen istilacı türlerin sayısı... ...bine yaklaşıklarına bunlar gelen. E, balık yumurtalarını yiyorlar kimisi. Kimisi balık yavrularını yiyor ve e, Akdeniz'de yaşayan bir sürü canlının bunlara karşı herhangi bir savunma mekanizması yok. yine e, Afrika kökenli bir sivrisinek artık Türkiye'nin her tarafında görülebiliyor ve bu sivrrisek e, tutma e, sarıma Pardon sarıma virüsünü yayan e, sivrisinek aynı zamanda sarıma mikrobunu taşıyan herhangi birini ısırdığı anda bir anda, Onlarca kişiye, yüzlerce kişiye bunu yayabiliyor. Dolayısıyla iklim değişikliği bizi çok savunmasız hale getiriyor yaban hayatına karşılık. Ve üstüne üstelik bir de yaban hayatıyla inanılmaz derecede yoğun bir nüfus besleniyor dünya üzerinde. Özellikle Uzakdoğu ve Afrika'da. Bunun önüne de bir an önce geçilmesi lazım. Aksi takdirde zaten artan sıcaklıklar ve değişen sıcaklıklar bakterilerin doğasını da değiştiriyor önemli ölçüde. Daha önce zararsız olmayan bir bakteri sıcaklıkla beraber mutasyona uğrayıp farklı bir fonksiyona bürünebiliyor. Ve biz tamamen şu anda bu tehlikelere açık durumdayız. Evet, yani süreyi de bitirdik aslında. Fakat son olarak şeyi de eklemek lazım. Yani gerçekten bu de delili bitirmek gerekiyor. Böcek dedin sen de yani son Science dergisinde en itibarlı dergilerinden duyulan bilim dergilerinden Alman araştırmacılar son 30 yıl içinde sadece 30 yıl içinde dünyadaki böceklerin popülasyonunda Dörtte bir oranında, yüzde yirmi hatta bunun üzerinde bir düşüş. Bu da dünyayı zaten hayatı yok edecek bir şey. Polinasyon olmayınca beslenme imkansız kılacak. Yani hep söylediğimiz e, sistemi değiştirmek gerekiyor. Dönüşüm, büyük ölçüde dönüşüm gerekiyor. Yani iklimi değil sistemi değiştir diyen... İklim aktivistlerinin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani konu zina değil. Kesinlikle. Bitirelim İklim, iklimi herhalde. demek ki eşcinsellik değiştirmiyor. Evet onlar değiştirmiyor. Benim de kanaatim evet. o. Peki bitirelim böylece. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.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 ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun.